Hayırlık. Gecemi öldürüyorum Bir rüzgar olmuş. Beni bekliyor acı esintileriyle Dolup taşan gençliğimin arkasından Bir çöküş bu Nereye Nasıl bilinmiyor ki Kanatsız bir kuş oluyor insan Gözleri kör Uçuyor, uçuyor da, aşağılara, yukarılara, ileriye doğru sadece geri dönemiyor. Kopuyor sanki, geçmişinden her an, dönüş gibi görünüyor ona ayrılık. Bazen o kadar aldanıyor ki, birleşiyorum, kavuşuyorum zannediyor kuvvetle ayrılırken. bir heykel yükseliyor durgun resimler gibi gençliğimin hareketliliğin üzerine dikilmiş insan ebedi ayrılığa yaklaşırken nasıl da donuklaşıyor her halde çocuklaşıyor hareketler saf ve iradesiz bir karanlık doğuyor engin ufuklarında gömülüyor kendi kendine küsüyor artık her şeye Kendine bile küsüyor Sitem ediyor delice Yüzünü donuk buz tabakası Sarıyor gittikçe Gözlerindeki ışıltı kayboluyor Yağ bitmiş kandiller gibi Zaman ilerledikçe Sevgide mi donuklaşıyor bilmem Ama o üzülüyor Sevdikleri olmadığına Uzaklıkları Sevindiriyor çılgınca Yalnızlığı seviyor Yalnızlıkta kendi başına Karamsarlaştıkça Kayboluyor Tanıyamıyor kendini Hayretler içinde Söyleniyor kendi kendine Yaşamı Ayrılık sanettim bir an Yırtıcı kuş gibi Ve beni lime lime böldü Dağıttı oraya buraya Ben ayrılığı gördüm Ayrılık beni eritti ne kadar şaşırtıcı bir şey bu. Ben kendimden ayrılıyorum, gözlemciyim artık. Aynada seyreder gibi kendimi seyrediyorum, eleştiriyorum onu, bir başkası gibi görüyorum aynadaki aksimi. Derinlere iniyorum, karma karışık. Bazen tiksindiriyor beni içimdeki ben. Düşünüyorum da onu, nasıl da anlaşılmaz ölçüye vuruyorum. Varolu sırın ölçüsüne, Kur'anın ölçüsüne uzaklaşıyor ölçüden, boğuluyor adeta, kurtaramıyorum bir türlü, düşünüyorum da sanki bu manzarada ben, benlerin savaşı ayrılığa başlarken ve ayrılığa giderken. 26 Haziran 1973, Isparta, Mehmet Çoban.